Allahu aslamasallahu salamu ala Rasulina Muhammedin ma ala alehi ve sahbi ajamain. Amin. Ruhun Allah'e Rabb alaamin. Vtir bir tefsir olan Celâli'nin tefsirinin, inşallah, genel izahını sure suare en son sureden başlayaraktan önce Fatiha akabinde falan ve nasıl suresinden yukarıya doğru, inşallah Arapçasından yapmış olacağız. Tefsirler içerisinde genel Celâli'nin olsun hakikaten gerek çantayı tefsir, tefsir mehalim olsun bunlar tefsir de mahalli, bir araya toplamaktadırlar yani öz olarak da ifade edilmekte onun için celale'nin inşallah tefsirini sizlere yapmaya devam edeceğiz Bismillahirrahmanirrahim Suretü Fatiha Fatiha suresi bu sure Mekkiyet'in Mekke'de olmuştur Seba'a hayatı bil besmele ile beraber 7 ayet-i İnkar eğer o Basmala Fatihlerden ise ve o zaman yedinci aks durumda ve sıra deneziyle ile akibiyah sonuna kadar yedinci olur ve günemdeki inha eğer ondan sayılmazsa gayrı maldur bir ile o zaman ne olur gayrı maldur bir sonuna kadar o şekilde takdir edilir. وَيْتَتُ فِي أَبْلِيَا قُولُوا لِيَقُولُوا مَعْقَبْ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُوا مُنَاسِبًا لَعْمُكَرْيَا مِنْ مَقُولُوا اِبَادٍ Yani deyiniz. Ne deyiniz? Şunu deyiniz. اِيَّاكَ ve وَإِيَّاكَ اِسْلَا۪ي Yani ey Rabbımız sana yalnız ibadet ediyor, yalnız senden yardım diliyoruz deyiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bu cümle aslında mesela Essela denilmemiş. E şükür denilmemiş. Özellikle ham kelimesinin kullanılmış olması manasının kübri olmasından kaynaklanıyor. Çünkü ham kelimesinde minel ezel ilerledi. Yani ezelden başlayıp ebedi kadar ne kadar olmuş, olacak, yapılmakta olan ham, sena, övgü, şükür, minle, mime varsa bütün güzellikler, ey Allah'ın ancak ve ancak senin içindir. Bu cümle nedir? Cümleti bir haberi yedi. Kusudeliyanez fena alellâbi mazmûniyâ. Kendi içerisinde Allah'a senayı ifade etmekte kastetmiş olur bir haber cümlesidir. Yani, ebulu elhamdülillah. Manasını da verebiliriz. Ben elhamdülillah diyorum. Bazı ilerde de gelecek, haber müktedaya takdim edilebilir, ehemliyetine binaen, Mesela iyyâce nâbulu, bu da olduğu gibi. Aslında bunun aslın nâbulu iyyâcedir. Olsa iyyâce ifadesi bu takaddüm etmez normalde. Yani cümlenin kuruluşu itibariyle. Ama bazı şeyleri özellikle dile getirmek amacıyla takdim olur. Aynen bunun adında olduğu gibi. Min ettemü teallem mahlûm rücevîn-i hamdî minel fâdî. Mahlûm adımdan, ne kadar hamd varsa, ne kadar şükür varsa Allah hepsine daimdir. En üstü hükmür veya üstü Yani hepsini cem ediyor, mahlukatının nebatattan, cemaatattan, hayvanattan, insanlardan, kimlerden, melekleri varıncaya kadar. Hepsinin bir cemil hamdimine kalkıyor. Mahlukatından toplamanın hamdını içerisine cem etmiş oluyor. Aynı zamanda nedir el müstahikbon ve el ahmada elbette ki layimdır. Ve el rahmiduhu ve yuhmeduhu daur bir el yani onun için yapılmış olan hamillara Allah için yapılanlara ne kadar yapılmış ise hepsini Allah layimdir. Onun için el hamduyu manasında minel eser ilerlet. Madem ki Allah eseri dir, evetidir o halde ey Rabbım ezelden ebede kadar ne kadar olmuş, olacak, olmakta olan ham, şükür, selam, övgü varsa Ey Rabbim! Hepsi ancak ancak Sana gayittir, Sana müsaattır, Sana âibdir manası var. Evet, Allah âlemû vallâh âlimûl âlem mâbûdû lihabbirû Allah ne yapar? Mâbûdların hakkıyla elbette Allah bilir. Allah kendi mahlukatını yani mağbut olmaya Allah elbette ki laimdir. Mafumdur. Yani kendisine ibadet edilir. Alel mağdum bir hakkim. Elbette ki bir hakkın hakkıyla mağdumliyeti Allah bilir. Ona dairdir. edilir. Mağdumliyeti ona hasdır diye biliriz. Evet. Rabbil alemi. Burada devam ediyor. Yani bir derece tavsiye ediyor. O Allah kendisine hal doğan Allah aynı zamanda nedir? Alemlerinde harbidir. E yani mağribi bir harbiden ve cinni ve melaketi ve devabı var gibi. Gerek insanlar, gerek cinnler, gerekse melaket, gerekse devap. Yani sürünen, yürünen, yürüyen, hareket eden tüm mahkumatın hepsine mağribdir. Hepsine sahiptir, hepsinin de sahibidir Allah. Daha aynı zamanda bunun dışında bilemediğimiz ne kadar mal varmak var ise, kudretiyle yararlanmış olduğu ne kadar mahlukat varsa hepsinin Allah nedir? Malikidir, sahibidir, Rabbidir, terbiye meclisidir. Burada şunu da ifade edeyim, 2800 küsür tane Kur'an-ı Kerim'de Allah geçer. 900 küsür tane de ondan sonra en çok geçen ismi Rabb ismidir. Rabb'in ismi geçer Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de. Onun için dikkat edersin elhamdülillah. Önce Allah'ın nafzı, ondan sonra Rabb'in alemin Rab, alemi, Rab nafzı terbiye edecek. Mesela bir margaros dağdan almış olduğu bir odunu bir kütüğü, terbiye eder, masa yapar, sandalye yapar, sıra yapar, en güzel bir mobilya yapar. Allah da toprağı alır, ondan insan yapar, ondan bitki yapar, sebze yapar, meyve yapar, farklı farklı şeyleri yapar. İşte bu Allah'ın yarat sıfatının bir gereğidir. Allah her şeyi kendisine münasip olarak terbiye edendir. Hayvanı da terbiye eder, taşı da terbiye eder, bitkiyi de insanı da. Acizar. Her şeyi terbiye edene müsait olmuş olur. Ve kulubun hayretinde bu aleyler âlem. Bunların hepsine âlem dedi. İnsanlar âlemi, cinler âlemi, melekler âlemi ve gayrı. Bir âleminden de, yukarılara elin. قال ليس asa is alede demek. Ve alemin için ilahi ve bunun gibi. ve bir yani, bir yadi ve Demek ki alemiyle burada çoğu ifade ediyor. Gerçi çoğu olarak evvelen ve Niye bunlara halet verilmiş? Yani buradaki cen-i sırası olmuş oluyor Yer-i Nuh niye denilmiş veya alemlere alem nafsını yapılmış? Çünkü onlar muhcidine, onu yaratan Rabbasına alem olduğu için, alamet olduğu için, işaret olduğu için nasıl bir sanat sanatkarını gösterirse hangi şekilde her bir yaratılan varlık kendi sanatkarı olan Allah gösterdiği için ona alem denilmiştir. Bu Allah'ın varlığı bir işaretidir. Mucidinin onu icat edenin bir halkıdır. Ondan dolayı ona bir alemdir şahitler. O Allah, kendisi hamd olunan Allah var ya, alemlerine demek. Daha nedir? Er rahman Er-Rahim. O Rahman Rahim'dir. Eyya Rahmeti, Rahmet sahibidir. Aslında Rahman ve Rahim aynı kürtten geliyor. Rahman daha ziyade dünyada tecelli ediyor, Rahim daha ziyade ahirette tecelli ediyor. Rahman'ın bir manası reszaktır. Şimdi insanlar dünyada rızka mecburiyet olarak daha çok muhtaç oldukları içindir ki Rahman ismi dünyada cecihi değerli yorulur. Düşününüz ahirette Cenab-ı Hakk'ın dışında insan hiçbir şeyi yok. Öyle bir durumda doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a bütün mahluklar rahmetine muhtaç olduğu içindir ki Ondan dolayı rahim izni daha ziyade ahirette tecellih etmiş oluyor. Çünkü oradan rızkı bir mecburiyeti yok. Mecbur olarak da rızkı söz konusu değil. Ey yanizin rahmeti, rahmet sahibidir Allah. Ve yiyen iranetül hayyi diler ki Herkesine, her sahibe, her kişiye Allah ne yapar? Hayrı Allah, irade eder, hayrı direr. Herkes için Allah, hayrı muran eder, hayrı irade etmiş olur. Çünkü hayır sahibidir, hayır onun elindedir, her şey onun elindedir. Aynı zamanda Allah nedir? Melik-i din veya i Yavri. Her iki şekilde de olur. Din gününün melikidir, kralıdır, sahibidir, hakimidir, güç kudret sahibidir. Ey yani, ey ceza, ceza günü, hesap günü, karşılık. Alman günü. O, o da nedir? Vehveyevun kıyamet. O da kıyamet ünüdür. Ve hasru bisikriyi en davranâ sahilen fîh. Niye böyle ifade edilmiş? Çünkü dış görünüşü orada onun dışında malik yok. Onun dışında sahip yok ki. Onun dışında dinlenik yok ki. Ondan dolayı bu din gününün sahibi diye bir durum ona has kılınmıştır. Heee. Leannehu lânûlken sahilen fîh li'ahadim illallâ teâlâ. Bir delil, hemen delil olarak nedir? LİMERİ MÜLKİ YEVME LİLLAHİ VAYDEL KAHAR diye de devam ediyor. Bütün mahlukat kıyamet ile beraber bir ölüm sekeratın içerisine girince Allah'ın dilediği bazı melekler hariç. Onun dışında Cenab-ı Hak bütün varlıkların ölmesinden sonra tek kalınca Allah böyle diyecek. LİMERİ MÜLKİ YEVME LİLLAHİ VAYDEL KAHAR Artık bugün, bugün, bugün mülk kimindir? Ancak LİLLAHİ VAYDEL KAHAR. <gülüyor> Bir tek kahar her şeyin üzerinde hakim olan elbette ki Allah'ındır. Evet ve bunu tarayan kimisinde malik yapılmış, malik yapılmış. Yani hisse cariyesi, krat da farklılık arz eder. manası malikin evet gibi bir fiyam olduğu yer. Cuma günü düşünmüş bütün işler malikin, söz sahibi, tasarrufu, hüküm sahibi ancak. Ondan başka kiral ondan sonra başka yönetici kimse yoktur. Ey yani mefsufu mizalike daimi. Bir de Allah, zat-ı ezel-i ebedi olduğu gibi sıfatları da ezeli i Yani mülkiyeti daimidir. Bununla Allah, malikiyetiyle, mülkiyetiyle, kraliyetiyle tavsif edilmiş olmaktadır. Ne gibi mesela? Kehâfirizdendir. Günahları affedici ismi gibi Allah nedir? Mâlimdir ve bu da devam eder. فسحبه وصفه بمعرفه Yani çünkü Allah böyle bilinir Malik olarak bilinir, gafin olarak bilinir İsm-ı fail sıkıntıda sahibidir Her şeyin bağışlayıcısındır Allah اِيَّا كَنَابُودُو وَاِيَّا كَنِسْرَيْكُ Sadece ve sadece sana burada ihlas var Has kılma var, var Sadece ve sadece sana Yani Ya Rabbi bu ihlası ifadeler, eder, ifadeler. Senin dışında ibadetini kimseye tahsis etmiyorum. Sadece ve sadece sana tahsis ediyorum, senin için ibadet ediyorum. Ve iyâhcın esnâil ve sadece senden ıstahane ediyorum. Yargım talep ediyorum. Buradaki sin altı manaya geldi. Talep, sual, tahavvül, itikad, vicdan, kestim. Buradaki talep manasına, senden yargım talep ediyorum manasına, eyyânin nafıçsükebil ibadeti min tevhidini ve gayriye. Tevitten, senin birliğinden, onun dışındaki kahayilinden, nezihletinden, tebediyetinden dolayı ibadetim sadece ve sadece ey Rabbim sana hak ediyorum. Ve ne budur mahomete aran ibadeti vaire? Kullarına karşı, diğer maddiylara karşı senin yardınında senden ey Rabbim talep ediyorum. Daha ihtimas sağlatmış takim. En önemli bir şey istikrarlıdır. Doğru doğru Doğruluktu. Onun için biz, şimdi kırk defa Rabbimizden hidayetimizi isteriz. Bizi doğru yola hidayet etmesini Rabbimizden talep ederiz. Eylâne el-şâta-i-nehi ve yüb-der-u-gîndo. ne? Onu söyleyecek. Yani bizi, o sırat-ı usta dediğim doğru yola, doğru yola, ana yola, temel yola, yani şahı bura yok, gitmeyecek. Yolun mı da ortasına bizi hidayet eyle ya Rabbi. Ve yubdermin hukuki ondan kasıtlı değil, osrat muskatınlar kasıtlı değil, osrat emrezi ne ondan bedel, ondan bedel. Öyle biliyor ki en apta alehin bir hidayet. Hidayet yersen kendilerine nimet vermiş oldukları kulları yükselerin yoluna, bizi hidayet eder. Burada başka ayet bunu açıklıyor. O kendilerine kendilerindeki abitliklerini. O'nun Rabbimiz diğer bir, bir ayette şöyle diyor, بلَاكَلْ نَز۪ينَ اَلْحَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّدِيَنْ ve وَصَدِّكِينَ وَصَدِّكِينَ وَصَدِّكِينَ Bu dört kısım, nimet verdiklerini sıralarken Allah, Ne Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Sâdikler. Bu dört kimsenin yoluna bizi hidayet edin Ya Rabbi, onların yoluna bizi gönder, sevk et diye bunun ifade ederiz. Mesela ondan ne yapabilirim? 4-u بِلَاكَلْ نَز۪ينَ بِصَدَاتِ ne yapıyor? Ondan bedel. Yani öyle bir yol ki mefhum-u muhalifiyle şunların yolu olmayan bir yola onlar kim? Hayrın mağdur ve aleyhim. Kendilerine kazan ettiklerinin dışındaki bir yol. Kimler onlar? O kadar edilenler mağdur. Gurb gümrubu kim? Vehub el-Memud. Onlar da Yahudilerdir. Yani onların ona değil Hayyarabbi. Çünkü onlar istikamet yolunda değil. Onlar sırat-ı ustakimde değil. Mağdur. Ben veren dâli, hayret dâli, sapıtmış ben O yani yolunda giderken sapıtmış, ayak vermiş. Kim onlar böyle bir nasar? Onların nasarı ve hristiyanlar ne, ne mağdur olan Yahudilerin, ne de dâli ve sapıt olan hristiyanların yoluna değil, biz istikamet olan dört sınıfta insanın yoluna. Ey Rabı, hidayet yeter. Ve Nûbetül Bedelî Fâlâtül Ânîlûf Tâdîne Nisû Yehud yavud Yehud yani ondan neden olarak da burada ince bir nükle var. O da bizi Yahudi ve Hristiyanların yoluna değil Arap'lı. Vallahi Allahumü İstawa en doğrusunu Allah bilir. Bütün Arabi eserlerde tesbih ve sahiden en son böyledir. Vallahi Allahumü İstawa. İşin aslında ben ne kadar böyle söylediysem de işin en doğrusunu elindeki Allah bilir. Veyle enerji verme, dönüşte, buluşta, sonuçta, masiyle ki olan. Bu Rasulullah Rasulullah Muhammed Efendimiz'e salat olsun, seyyidimiz olan ve alemâlihî ve sahbî ve sevdiğim teslimen kesiren daimun ebeden ve sürekli olarak da onun âline selam ve rahmet teslimiyet olsun, bol bol. Vâhâsbûlâ mutlâh ve dîmûr Allah bize yeter, ona güzel vekilidir. Vâhâbdû ve lâ hûvâbûdî illâhûlâhîkânâni azîm, Güç ve kuvvet varsa ancak Allah iledir. Evet, bu şekilde Fatiha Sûresini bitirmiş olduk. İnşallah biraz sonra felaklanıza geçeceğiz.